Sorularınız için kiliç.ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusuna gelelim. Eczane teknisyenliği eğitimi ne zaman başlayacak ve eğitimler için gerekli şartlar nelerdir? Odamıza eczane teknisyenliği ile ilgili sorular gelmektedir. Bunlardan bir tanesi eğitim ne zaman başlayacak ve bunun için gerekli şartlar nelerdir? Türk Eczacıları Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol 5 Aralık 2010 tarihinde bitmek iş bulunmaktadır. Ancak yayınlanan yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması olacak. Fakat tarih henüz belirlenmemiştir. Eğitim için gerekli şartlara gelince en az bir yıldır eczanede çalışma şartı gereklidir ve bu çalışmayı SSK primleri ile belgelemek koşulu vardır. Bunun dışında herhangi bir koşul yoktur. Bundan da anlaşılacağı üzere şu an için teknisyenlik eğitiminin tarihinde herhangi bir belirli bir tarih olmadığı gibi henüz bir açıklamada gelmemiştir. Bu açıklama geldiğinde ve tarih belirlendiğinde mutlaka odamızın web sayfasından bir duyuru yapılacaktır. Günün sorusu ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta buluşmak üzere. Soru-Cevap <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan eczacı Günce'nin kılıç